69 Üçüncü cilt 50. mektup Bu mektup Kadi Nasrullah'a yazılmıştır. Ulema-i Rasihin ve diğer din alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn istidlalleri arasındaki farkı bildirmektedir. İstidlal eseri görerek yani yapılan işi görerek müessiri bu işi yapanı anlamak ve mahlukları görerek haliki anlamak demektir. Ulemayı Rasihin ve Ulemayı Zahir hep istidlal yapmakta, mahlukların haliki bildirdiklerini söylemektedirler. Peygamberlere varis oldukları hadisi şerifte bildirilen alimlere Ulemayı Rasihin denir. Rahmetullahi Teala aleyhim Ejmaein. Din âlimlerinin hepsi böyle değildir. Rasih olmayan âlimler mahlukların varlığını bilerek Halık'ın varlığını anlarlar. Eserin varlığı müessirin var olduğunu bildiriyor derler. Böylece müessirin var olduğuna iman ederler. Ulemâ-i rasihin ise vilayetin, yani evliyalığın üstün derecelerinin hepsini geçip peygamberlere mahsus olan Davet makamına kavuşmuşlardır. Kendilerine tecelliler ve müşahedeler hasıl olduktan sonra bunlar da eserden müessiri istidlal eder. Bu yoldan da hakiki müessire yani Allahü Teâlâ'nın var olduğuna iman ederler. Bunlar nihayete kavuştuktan sonra anlarlar ki müşahede edilen ve tecelli olunan her şey hakikiyi varlık değildir. Hakiki varlığın zıllerinden, görünüşlerinden bir zildir. Bunlara hakiki varlık diye iman edilmez. Hakiki varlığa istidlalsiz iman edilemez derler. İstidlal yaparak hakiki varlığı ziller araya karışmadan ararlar. Yalnız hakiki varlığı sevdikleri için ve başka her şeyi ona feda ettikleri için böyle istidlalleriyle Hakiki var olana kavuşurlar. Kişi sevdiği ile beraber olur. Hadis-i şerifinde bildirildiği gibi zillerle karışık olan tecellilerin ve zuhurların dışında ötesinde olan hakiki var olan asla kavuşurlar. Zahir alimlerinin bilgilerinin ulaşabildiği asla bu büyükler muhabbet bağıyla çekilerek kendileri kavuşurlar. Nasıl olduğu anlaşılamayan bir kavuşmak hasıl olur. Bu iki kavuşmak arasındaki fark muhabbetten hasıl olmaktadır. Seven ve sevgiliden başka her şeyden kesilen sevdiğine kavuşur. Böyle sevgisi olmayan ise bu kavuşmayı ancak öğrenir, bilir ve bu bilgisini büyük nimet sanır. Halbuki o büyüklerin kavuştukları makamı Bunlar tam bilemezler. Bilenleri ancak o makamın yolunu bilir. Vasıl olan kavuşan tam kavuşmuştur, beraber olmuştur. O büyüklerden biri buyuruyor ki: Farisi Mısra tercümesi: Kulun Hakk'a kavuşması şekerin sütle karışması gibidir. İşin başı kul olmaktır. Ona kul olmakla başka şeylerden kurtulmaktır.